Allah'tan başka yaratıcı yok. Bir resim yapılabilir mi? Yapılabilir. Eğer tapmak amacıyla yapılırsa bu hadis-i şeriflerde bu şiddetle yasaklanıyor. Ama bizim fotoğraf dediğimiz işte görüntüleme, yani tabiri caizse suda yansıması gibi, siz bunu yine Allah'ın renkleriyle değiştirebilirsiniz. Yani renkleri de yaratan Allah'tır. Biz bir renge başka bir renk atarak, iki, üçüncü bir renk elde ederiz. Bu da yine Cenab-ı Hakk'ın yüce kudretinin eseridir. Yoksa Allah'ın yaratması müdahale anlama gelmez. Vesveseye gerek yok yani.